Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilvahidil kahhar Vessalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar Ve ala alihi ve eshabihil edhar Ve ala cemihil enbiyai vel murseline el Kıymetli kardeşlerim Hazreti İbrahim'in o bereketli hayatından istifade etme yolculuğumuza devam ediyoruz Kabul buyurursa eğer o büyük iman atamızın Mektebinin talebeleriyiz o mektepten şimdiye kadar çok şey öğrendik daha da öğreneceğiz sadece bizim anlattıklarımızdan ibaret değil gerçekten öyle bir hayat var ki karşımızda o hayat bize birçok hayatın farklı alanlarına dair rehberlik yapmaya devam ediyor ve bu noktada önümüzü aydınlatıyor İnşallah ben biraz olsun size yansıtabiliyorumdur. İnşallah siz benim o yansıttıklarımın daha ötesindeki mesajları o kelimeler içerisinde, o mücadeleler içerisinde almaya çalışıyorsunuzdur. İnşallah hepimiz bütün ehli iman insanlar olarak buradan öğrendiğimiz hakikatlerle şu zorlu zamanlarda, şu fırtınaların çok olduğu zamanlarda, şu musibetlerin, belaların, imtihanların çok olduğu zamanlarda Biraz olsun bu öğrendiklerimizle dünyamıza rahmet ve bereket taşıma adına bir şeyleri yerine getiriyoruzdur. Allah bundan bizleri geri koymasın ve bu uğurda yar ve yardımcımız olsun hepimizin inşallah. Kıymetli kardeşlerim bugünkü dersimizin başlığı imtihanlar ve mücadeleler arasında Hazreti İbrahim olacak. Malum bütün peygamberler çok ağır imtihanlarla karşı karşıya kaldılar. O aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisini çok kullandık bu derslerde. Belaların, musibetlerin, imtihanların en ağırlarına peygamberler muhatap olurlar. Peygamberler bu kadar ağır imtihanlarla karşı karşıya kalmalarına rağmen yine de çok ağır sorumlulukları yani mücadeleleri vardı. İmtihanlarla beraber o mücadelelerini devam ettirdiler. Hal böyle olunca bizim bu iki kavram üzerinden de peygamberleri dolayısıyla iman atamız olan Hazreti İbrahim'i de çok ciddi bir biçimde öğrenme, onun hayatında bu işi nasıl yaptığına dair ipuçlarını kavrama ve kendi dünyamıza da oradan bir şeyler taşıma adına bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Hepimizin bildiği bir hakikati bir kez daha size hatırlatmak istiyorum. Malum dünya cefa yurdudur, imtihan yurdudur. Burada mutlak manada sefa arayan, rahat arayan, beyhude bir arayış içerisindedir. Hal böyle ise imtihanlarını yöneten, acılarını kendine hoca edinen o acılarla bir kıvama erer. İmtihanın altında ezilen ise iki tarafta da kaybeder. Sadece ahirette ya da sadece dünyada değil çünkü o imtihan, arkasından bizim için bir şeyler getirir. Eğer biz o imtihanı yönetebilirsek, eğer o imtihanın getirdiği şey bizim dünyamızda istenilen oranda tesir uyandırabilirse biz hem dünyamızı hem ahretimizi kurtarabiliriz. Yok eğer altında kalır da ezilirsek Allah korusun, hem dünyamızı hem ahretimizi mahvedebiliriz ve kaybedebiliriz İşte bu hale düşmemek için bizim bu işi nasıl yapmamız gerektiği noktasında bazı yol ve yöntemleri öğrenmiş olmamız lazım Çünkü ne yazık ki bir hayatta yaşıyoruz her an imtihandayız her geçen gün imtihanlar değişecek bu bana da farklılaşacak bazen büyüyecek bazen küçülecek ama hiçbir zaman bitmeyecek ve bu imtihanlar, bizim son nefesimize kadar hayatımızın bir parçası olacak hani bazı kelimelerin kaderleri birbirleriyle yazılmıştır ya İnsan kelimesinin kaderi de imtihanla yazılmıştır. Onun için insanla imtihan birbirinden ayrılmaz. İki böyle kardeş gibi yürüyeceklerdir. Son nefesine kadar da bu manada her insanın kendi çapına, kendi imanına, Allah'ın kendisine verdiği nimetler çerçevesinde işte hayatında olan şeyler üzerinden o imtihanları devam edecek. Mesela biz bunu ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'de gördük zaten. Adem aleyhisselam. Havva aleyhisselam anamız ve babamız dünyaya gönderildiler bir aile olarak. Onlar dünyaya indi iner inmez Allah onların dünyadaki hayatlarını çoğalttı. İşte yani nesilleri çoğaldı. Arkasından neler olduğunu biliyorsunuz. Çocuklar olunca dertler başladı, imtihanlar başladı. Koca bir aile, koca bir dünya bir aile. O bir aile o dünyadaki imtihanların neler olduğu Hazreti Adem Habil ile Kabil arasındaki o mücadelelerden neler yaşadı. Hepsini biz geçmiş derslerde de iyice irdeledik siz de zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla biz ilk insanla başlayan bir süreci konuşuruz aslında imtihan meselesini konuştuğumuz zaman. Konumuz şu anda Hazreti İbrahim. İbrahim aleyhisselamın binlerce kez selam olsun. Ne kadar ağır imtihanlarla karşı karşıya kaldığını derslerimiz boyunca gördük. Bugünkü derste de göreceğiz. Ama bundan birkaç ders önce 25. derste ben size bir tablo vermiştim. Hz. İbrahim'in imtihanlarını Kur'an üzerinden çıkarmıştık o tabloyu bir daha hatırlayalım çünkü bugün o tablonun üzerinden ve o imtihanların üzerinden başka imtihanları da şimdi öğrenmiş olacağız en azından zihnimizde o bilgiler yeniden bir daha tekrar etmiş olsun bakın En'am suresinin 79. ayetinden Hz. İbrahim'in azgın bir kavim ile imtihanını gördük başka ayetlerde de gördük ama o ayet bize işin Önemli bir ayağını önemli bir safhasını anlatıyordum. İnkarcı bir babayla imtihanını gördük Hazreti İbrahim'in Meryem suresi 46. ayetinde. Zalim bir hükümdarla Nemrut'la geçen derste ayrıntılarını işledik biliyorsunuz. İmtihanını gördük Bakara 258'de. Alevli bir ateşle imtihanını gördük yine geçen dersimizde Enbiya suresinin 69. ayetinde. Hicretlerle imtihanını gördük bu derste ayrıntılarını da göreceğiz Ankebus suresinin 26. ayetinde. Çocuksuzlukla imtihanını gördük Hud suresi 72. ayetinde yine bu derste göreceğiz bunu. Eşleriyle imtihanını gördük İbrahim suresinin 37. ayetinde neler neler olduğunu yine göreceğiz. Yeğeni olan bir başka peygamber Hazreti Lut'un kavmine Azap haberinin gelmesiyle olan imtihanını gördük Hud suresinin 74. ayetinde eşini ve çocuğunu ıssız yerlere bırakmasıyla imtihanını bu dersi yine göreceğiz İbrahim suresi 37. ayette çocuğunu kurban etmek istemesiyle imtihanı ki çok ağır ağır ağır bir imtihandı Saffa Suresinin 103. ayetinde bunları biz Kur'an'dan gördük. Kur'an'daki ayetler işte birer ayetini söyledim ama başka ayetler olduğunu da biliyorsunuz. Onlara müracaat ettiğimizde yahu bunlardan bir tanesi bizde olsa bir imtihan bir tanesi bizde olsa biz altında kalıyoruz. İbrahim Aleyhisselam burada anlatılan bu imtihanları en üst düzeyde yaşadı ve sadece bunlarla da bunlardan da ibaret değil. Mesela hadislerde Başka imtihanlarını da görüyoruz ki Sare validemizin Mısır'da yaşadığı o zorlu tablo o imtihanlardan bir imtihandır ki onu Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bize haber veriyor. Başka tarihi rivayetlerde tarihi kaynaklarda birçok hayatında farklı farklı imtihanların varlığına şahit oluyoruz. Burada bizim sormamız gereken soru şu Hazreti İbrahim bu kadar imtihanla nasıl başa çıktı? Bu imtihanların altında nasıl ezilmedi? Biz bunlardan bir tanesini bir tanesinin hatta yarısını böyle biraz imtihan olarak yaşasak zorlanıyoruz. Hepimiz birbirimizi çok iyi biliriz. Diyelim ki şimdi zalim bir babayla bir imtihanı olan bir evlat kız erkek fark etmez yok mu içimizde bir sürü var. Babasıyla ailesiyle böyle bir imtihan gören birisi ne hallere giriyor? E şimdi evlilik noktasında imtihanı olan bir sürü kardeşimiz var özellikle kızlarımız var Allah onlara hayırlı kapılar açsın. Mesela diyelim ki yaş biraz böyle ilerledi mi akrabaların arkadaşların ailelerin baskıları da ikide bir o kızlarımıza niye evlenmiyorsun niye evlenmiyorsun diye böyle zorladığı zaman nefesleri kesilecek dünyaları daralacak hayattan böyle bezgin bir hale gelecek bir hale sokuyor o imtihan ne yazık ki altında birçok kızımızı ve oğlumuzu eziyor oldu biriyle hayatını birleştirdiği, evlendi bu sefer başladı daha nişanlıyken kavgalar gürültüler sıkıntılar eşya alırken düğün yaparken nikah olurken biliyoruz bunları bilmiyor değiliz bunların imtihanları. Ev kuruldu, hane yürüdü birkaç ay sonra başlıyor eşler arasına fitneler sokmaya şeytan nefis ve o hane ne yazık ki cennet bahçelerinden bir bahçe olması gerekirken cehennem çukurlarından bir çukura dönüşüyor ve bunun yüzlerce örneği var. Bir müddet sonra bir bakıyorsunuz hane güzel, ev güzel, eşler birbirlerine iyi, çocuksuzluk imtihanı var. Hane güzel, ev güzel, çocuk da var geçim imtihanı var. Hane güzel, ev güzel Allah getiriyor bir komşuyu ona musallat ediyor onunla imtihan. Arkadaşlarıyla imtihan, dostlarıyla imtihan, imtihan üstüne imtihan. Bitmiyor bunlar sürekli devam edecek. En başta dedik ya cefa yurdundayız, sefa yurdunda değiliz. Ama bakın Hazreti İbrahim'in üzerinden gördük saydıklarımın hepsi var. İnanın belki 20 adamın 100 adamın abartma yok bunda emin olun mübalağa da yok şimdiye kadar biraz olsun siz de bunlara şahit oldunuz. Hazreti İbrahim derslerinde inanın ki 200 adamın taşıyamayacağı kadar bir yük taşıyor Hazreti İbrahim ve bu yükü taşırken mücadele sahasında da kendisinden Allah'ın istediği görevi sorumluluğu yerine getiriyor. Şimdi ben bunu dediğim zaman. Şu sözü duyar gibiyim. Buradan duymasam da başka yerlerden duyuyorum. Ey hoca iyi hoş diyorsun da biz sanki Hazreti İbrahim miyiz? O Allah'ın peygamberi ulul azm peygamberlerden bir tanesi. Sen kalkmış haşa bizi İbrahim aleyhisselamla mı kıyas ediyorsun? İbrahim aleyhisselam kim? Biz kimiz? Onun taşıyacağı o imtihanlarla bizim taşıyacağımız imtihanlar hiçbir olabilir mi? Tamam eyvallah. Vallahi ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Biz kim? Hazreti İbrahim kim? Tabii ki öyle. Ama bu söz eğer bir yere kadar makul bir sınırda durursa gerçekten bir anlamı var. Eğer bu sadece sorumluluğu üzerimizden atmak için kullanılıyorsa ve bir bahaneye dönüşüyorsa bunun bir anlamı yok. Niye? E çünkü Kur'an'ımız niye anlatır Hazreti İbrahim'i bize? Anlatır ki öğrenin bakın. İbrahim'in hayatında sizin hayatınızda olabilecek imtihanların hepsi var. Çocuksuzluk imtihanları var, eşleriyle var, babasıyla var, kavmiyle var, zalim bir yöneticiyle var, şunla var bunlar. Var yani bunların bir tanesini belki siz yaşayabilirsiniz. Ama bunların hepsini yaşamış bir peygamber var önünüzde. O peygamber binlerce selam ona olsun bir de ne bizim için üsve-i hasene yani en güzel örnek Allah anlatıyor sonra diyor ki İbrahim'e bakın İbrahim'e bakın ve İbrahim'in üzerinden örnekler alın. Şimdi Rabbimiz bunu söylüyorsa e o Allah'ın peygamberidir ya o ayrı biz ayrı diyemeyiz. Bu doğru bir itiraz olmaz bu haklı bir bahane olmaz bu manada bir şey söylememiz bizi sorumluluktan kurtarmaz. Biz onu diyeceğimize ne demeliyiz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Hazreti İbrahim bu ağır imtihanlarla nasıl başa çıktık? Ne yaptı ki bu ağır imtihanların altında ezilmedi ve bu kadar ağır imtihanın altından yüzünün akıyla çıktı? Her girdiği imtihandan farklı bir rahmeti ilahiyeye muhatap olarak çıktı. O imtihanları belki bitmedi, azalmadı, bazıları bitti, bazıları sürdü ama netice itibariyle işin neticesinde halil olarak bu işi nihayete erdirdi. Allah onu halil, dost olarak edinmişti. Sonuna kadar da öyle kaldı, kıyamete kadar da öyle kalacak. Cennette de o dostluk devam edecek. İbrahim Aleyhisselam'ın bu mirasının üzerinden bizim ciddi ciddi bunları düşünmemiz lazım şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti İbrahim bu kadar ağır imtihanlarla nasıl başa çıktığı sorusuna ben beş tane cevap vermek istiyorum ne olur biraz üzerinde sizde durun yani sadece burada söyleyip geçmeyelim siz de alın bu beş maddeyi ya böyle miymiş biraz ben de bunun üzerinden bir muhasebe yapayım deyin nedir o beş tane önemli mesele birincisi şu Güçlü bir ahiret inancı ile çıktı eğer ahiret inancımız güçlü olursa imtihanlar hafifler çünkü ahirete endeksli bir hayat yaşamış oluruz o inancın nasıl olacağını da Kur'an bize söylüyor nasıl bir inanç yakin bir inanç yani asla şüphe yok asla acaba yok. Asla şu yok asla bu yok öyle bir şey ki kesin kez inanarak bunu İbrahim aleyhisselam çok iyi bir biçimde hayatında doğrulttuğunun örneklerini geçmiş derslerde hatırlayın. İkincisi geçici bir hayatta yaşadığını unutmamak ile ne olursa olsun bir hayat yaşıyoruz bu hayat geçici bir hayat. Dünyanın en büyük lezzetini de şu anda tatsak sonu var. En büyük acısını da yaşamak, yaşasak sonu var. Sonu var diye bu dünyayı düşündüğümüzde dertler hafifliyor benim güzel kardeşlerim. Dertler hafifliyor. Lezzete de takılmıyorsunuz, acıya da takılmıyorsunuz. Çünkü geçici bir hayatta yaşadığınızın bilincinde hareket ediyorsunuz. Hazreti İbrahim'in bu manada da bize öğrettiği birçok şey var. Üçüncüsü gelen her imtihanın bir ayet. Dolayısıyla bir rahmet olduğunu hatırlamak ile her imtihan bir ayet Allah gönderdiyse eğer o imtihanı benim taşıyabileceğim bir imtihandır. Ben o imtihana eğer ayet nazarıyla bakarsam arkasından bir rahmet geleceğini de hiçbir zaman unutmam. Dördüncüsü gerekli adımları atarak o imtihanları ve acıları yönetmek ile gerekli tedbirler alınacak sebepler dairesine bakın bugün çok önemli şeyler göreceğiz Hazreti İbrahim'den öyle salı vermek yok ne yapalım işte Allah gönderdiyse elimizi kolumuzu bağlayıp oturacağız böyle bir şey yok o imtihanlar için gerekli adımlar beşeri planda olması gereken adımları atmak gerekir ama acıları yönetmek gerekir burada acıları yönetebilirsek acılar bizim hocalarımız olur Acıları yönetebilirsek o acılarla belli bir kıvama erişebiliriz. Acıları yönetebilirsek o acılar tatlılara dönüşür. Ve gerçekten hayatımızda farklı farklı izler bırakarak bizde inanılmaz derecede kazanımlar bırakır. Beşincisi de şu ki bu çok önemli bir şey. gaye hayalini hiç unutmadan davasının ve sevdasının gereklerini yerine getirmek ile. İşte benim güzel kardeşlerim bakın. Neticede ne olursa olsun Hazreti İbrahim davasına odaklandığı için davasını sevdası kıldığı için sevdasını davası olarak edindiği için Allah'ın izniyle yardımıyla bütün bu imtihanların altından kalktı ve imtihanları hafifledi. Biz de bunu yapabilirsek eğer inanın ki bizde de olacak. Hemen aklınıza geliyor mu mesela benim geliyor bir sürü aleyhissalatü vesselam efendimizden bir şeyler geliyor aklıma. Sadece şunu hatırlatayım size çok acı bir şey inanın mesela 25 yıl hayatınızı paylaştığınız bir yol arkadaşınız o da Hatice gibi birisi. Gerçekten bambaşka birisi olduğunu söylememe bile gerek yok Allah Resulü 25 yılın sonunda nübüvvetin 10. yılında kaybetti Hatice'sini. Ebu Talib'i kaybetti ki arkasındaki bir dağdı Ebu Talip iman etmemişti ama bir amca olarak bir aile büyüğü olarak o Risalet davasına kol kanat geren birisiydi. İkisini kaybetti o yıl hüzün yılı biliyorsunuz o hüzün yılının yaşadığı en derin hüzünlerinin olduğu bir anda kalkıp Taif'e gitti gidebildi onu Taif'e götüren o neydi diye sorduğunuzda işte bunlardı. Aynen atası İbrahim gibi hüznün altında ezilmedi. Yüreğinde derin bir acı vardı ama o acıya rağmen yine imtihanlarını yönetti. Tayfe gitti, taşlandı orada yine bir sürü hüzün, bir sürü sıkıntı, bir sürü sorun geldi. Mekke'ye giremedi. Yine aynı şekilde ama arkasından bir kaç gün geçtikten sonra ne yaptı? Mina'daki çadırları dolaştı. İbrahim biliyorsunuz onun küçük oğlu Mariye'den olan Mısırlı Mariye'den olan şimdi Mısırlı Hacer'i göreceğiz birazdan. Mısırlı Mariye'den olan o İbrahim vefat ettiğinde Allah Resulü böyle damla damla gözünden yaş aktı. Benim güzel kardeşlerim Uhud'a dönüp ne dedi? Uhud dedi eğer bugün bana inen hüzün sana inseydi sen de bu hüznün altında paramparça olurdun. Aynı o peygamber canlarımız onun yoluna onun davasına kurban olsun 10 dakika sonra mücadeleye devam etti. Yürekte bir yangın var alev alev yanıyor böyle yanıyor yanıyor ama o davası için yanmaya koşmaya devam ediyor. Çünkü acının imtihanın sorunun hayatı ipotek altına almasına müsaade etmiyor. O acısını yönetiyor. O imtihanını yönetiyor. İmtihanının hayatını kuşatmasına asla imkan vermiyor. İşte bizden istenen bu. Bugün bunu yapamadığımız için en ufak bir imtihandan dolayı darma duman oluyoruz. Olur ki işte bir imtihan yaşasak eşlerimizden işte ailelerimizden babalarımızdan şuyla buyuyla halimizin nereye vardığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi burada... Meseleyi biraz daha iyi anlayabilmemiz için bir temsil bir misal getirmek istiyorum. Allah korusun şöyle bir şekilde bıçakla böyle eliniz kesilse bir el kesilmesinin bıçakla ne kadar insana acı yaşatacağını biliyorsunuz. Allah muhafaza böyle bir şey olsa tam o anda o acı deliğin bir biçimde bedeninizin ve yüreğinizin her tarafında hissedilen bir hale geldiği bir anda biri de böyle parmağınıza bir iğne batırsa o parmağınızdaki iğneyi ne kadar hissedebilirsiniz bakın normal bir zamanda parmağınıza bir iğne batırırsa onun acısını da hissedersiniz ya da bir diken bassa bazen işte ufacık bir şey takılıyor elinize ya da işte parmağınıza ne kadar acı hissediyorsunuz ama o anda derin bir acı var daha büyük bir acı var daha büyük bir acı varken o parmağınıza batan dikeni ya da iğneyi çok fazla hissetmiyorsunuz Aynen bu böyledir biliyor musunuz? Şimdi yüreklerimizde hayatlarımızda bin bir tane derdimiz var. Dünyada yaşıyoruz kimin derdi yok ki. Ama ne yapıyorsunuz yüreğinize İbrahim aleyhisselamdan öğrendiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğiniz gibi onların yolunu izleyen nebevi varislerden yani alimlerden öğrendiğiniz gibi yüreğinize bir derin ve büyük bir dert koyuyorsunuz. Bu memleketin derdi gelip böyle yüreğinize oturuyor. Allah'ım ne olacak bu güzel memleketin hali diyorsunuz mesela. Gençleri görüyorsunuz o gençlerin derdi yüreğinizi yakıyor. Ümmetin şu andaki halini görüyorsunuz paramparça olmuş kan revan içerisine olan coğrafyaları görüyorsunuz. Büyüyor bakın dert büyüyor sevda büyüyor yüreğinizdeki de sevda dert evdeki dert hafiflemiş oluyor. Yüreğe daha büyük bir sevda oturunca diğer sevda biraz daha hafiflemiş oluyor. Bitmiyor bitmez de zaten Allah peygamberlere bile bitirmedi sana bana mı bitirecek bitmiyor. Ama ne oluyor eldeki o kesin o kesilme o büyük işte acı parmaktaki diğer acıları size unutturuyor. Eğer böyle anlarsak işte imtihanları yönetme adına bir şeyi hakkıyla yerine getirmiş oluruz. Çok şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda satın satın diyor özel dertlerinizi satın ki Allah'a Allah size daha farklı farklı dertler versin Allah'ın dinini kendinize dert edinin ki Allah sizin özel dertlerinizi satın alsın buna benzer ne kadar önemli beyanları var aleyhissalatü vesselam efendimizin biliyorsunuz ben şimdi bir tanesini size aktaracağım hakimin müstedrekinde bey hakinin şu Abul İman isimli o muhteşem hadis kitabında Abdullah İbni Ömer'in nakliyle bakın şu hadisi okuyoruz. ve vesselam Efendimiz diyor ki kim bütün dertlerini bir dert haline getirirse bu ne demek yalnız ahireti düşünürse onun dünyevi ve uhrevi dertlerini sıkıntılarını gidermeye Allah kafidir. Ne olur hadisi iyi dinleyelim. Kim dertleri dal budak salmışsa yani kim de dertlerini çeşitlendirmiş o dertlerini gözünde büyütmüş işte çoğaltmışsa Allah onun dünyanın hangi vadide helak olacağına aldırış etmez. Allah Resulü söylüyor satın diyor ya satın dertlerinizi daha büyüğünü alın yüreğinizde daha büyük dertler olsun. Ümmet olsun bu memleket olsun bu memleketin gençleri olsun böyle cehenneme doğru koşan kadınıyla erkeğiyle olan insanlar olsun. İnsanlığın şu andaki hidayet sorunu olsun 8 milyarlık insanlık ailesi yüreğinizde dert olsun. Düşünün bazen dünyanın farklı farklı coğrafyalarını sadece böyle hamaset yapmak için değil gerçekten hayatınızın bir yerinde bir parçasında dert olarak olsun olsun. Allah da sizin özel dertlerinizi hafifletsin. Bu sefer bu noktada başka başka dertler size daha hafif gelsin. İşte eldeki o kesilmeden dolayı o derin acı sizin parmak uçlarınızdaki diğer acıları hepsini unuttursun. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bize bunu diyor. İnşallah duyanlardan oluruz. İnşallah imtihanlarımızı yönetenlerden oluruz. İnşallah imtihanlarımızın altında ezilenlerden olmayız da şu dünya hayatını Rabbimizin istediği bir biçimde geçirme adına bir liyakati, bir güzelliği, bir kıvamı ortaya koymuş oluruz. Allah her türlü eksiğimize rağmen bize bu noktada yardım eylesin. Kıymetli kardeşlerim hatırlayalım geçen dersimizi. Nerede kaldık? Nemrut ve kavmi büyük bir ateş yaktırdı Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim'i attılar o ateşin içerisine. Allah da o ateşin içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ı korudu. Ateşe serin ve selamet ol dedi. Bir büyük mucize ile Hazreti İbrahim o ateşten hiçbir şekilde zarar görmeden çıktı. Hazreti İbrahim sağ salim ateşten çıkınca insanlar dehşete düştü. Hayret ettiler bu durumdan çok etkilendiler. Hazreti İbrahim'in yanmadığını gördüklerinde İbrahim Aleyhisselam'ın farklı birisi olduğuna dair onların zihinlerinde yüreklerinde bir şeyler oluştu. Bu bir mucize peki bu mucizeyi görmelerine rağmen iman ettiler mi? Mesela bu mucizeden etkilendiler mi? Etkilendiler. O etkilenmenin arkasından iman ettiler mi? Ne yazık ki iman etmediler. Ve inkarcıların genel anlamda yapısı budur bakın bu bir inkar psikolojisidir. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da çokça mucize istediler. İşte ayın ikiye yarılması gibi bir ağacın çağrılması gibi farklı farklı bir sürü mucize Allah Resulü'nün hayatında var. Biz mucizeleri inkar edecek değiliz. Mucizelik peygamberlerin vasıflarından özelliklerindendir. Allah onlara birçok sebebe bağlı olarak o mucizeleri ikram eder. Efendimizin hayatında da hissi mucize dediğimiz yani o gün yaşayanların bizatihi müşahede ettikleri mucize Mucizeler olduğu gibi kıyamete kadar devam edecek olan bilgi mucizesi vahiy gibi bir Kur'an mucizesi de var ki o Kur'an mucizil beyandır zaten en büyük mucize olarak sonuna kadar mucize olma özelliğini devam ettirecektir. Şimdi onlara şahit olanlar iman ettiler mi? Siyerde de bunun çok böyle rahat bir biçimde işte şu mucizeye şahit oldu da iman etti diyebileceğimiz çok az örnek var. Mucizelere şahit olan müminlerin imanları artıyor da inkarcıların inkar üzere olanların çok azı o inkardan vazgeçiyor. Hazreti İbrahim de o ateşin içerisine ki o ateşe kendileri yaklaşamıyorlardı. O kadar dehşet bir ateşti mesela. O kadar büyük bir ateşe yaklaşamamalarına rağmen Hazreti İbrahim o ateşin içerisinden çıktı. Etkilendiler. Aa o ettiler işte. Biraz hayret ettiler. Biraz hayran oldular. Hazreti İbrahim'de farklı özellikler olduğuna dair bir şeyler söylediler. Ama İbrahim'in getirdiği o dine o tevhid mesajlarına teslim olmadılar. Kim iman etti? Yeğeni olan Hazreti Lut yolda ona peygamberlik gelecek ve o güne kadar eşinin yanında duran Hazreti Sare. Onun dışında bu manada iman ettiği, edenlere dair bir bilgi yok. Bundan sonraki süreçte Hazreti İbrahim anladı ki artık kavminin içerisinde kalmasının bir faydası yok. Yıllardır mücadele etti olmadı. Büyük bir mucizeye şahit oldular yine olmadı. E Allah'ın izni ve emri de gelince... Hicret için yola çıktı biliyorsunuz peygamberler Allah'tan izin almadan hicret için harekete geçemezler. Hicret için harekete geçme adına izinsiz giden işte Yunus Aleyhisselam'ın örneğini biliyoruz. İleride de okuyacağız Hazreti Yunus bize çok şey öğretecek bu noktada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sonuna kadar Allah'tan gelecek izni emri bekledi. Çünkü peygamberler bu noktada hicret adına harekete geçmeleri ancak Allah'ın iznine bağlıdır. İbrahim Aleyhisselam da o zamana kadar bekledi. Hicretle alakalı izin aldığı anda da harekete geçti. Biz Hz. İbrahim'in hicretiyle alakalı Kur'an'dan bakın şu bilgileri okuyoruz. Saffat suresinin 99. ayeti. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى Rabbi سَيَهْد۪ينَ Oradan kurtulan yani ateşten kurtulan o İbrahim ne dedi? اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّ۪ي Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Saffat suresinin 99. ayeti dediğim gibi. Bu hicret yolculuğu hicret yolu Ankebut suresinin 26. ayetinde şöyle anlatılır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. Bakın Lut aleyhisselamın imanına burada bir vurgu var. Ve İbrahim dedi ki doğrusu ben Rabbime Rabbimin emrettiği yere hicret ediyorum. İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbimin emrettiği yere hicret ediyorum şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. Enbiya suresinde de bu olay anlatılır biraz daha farklı bir detay verilir. Aslında hicretin nereye olacağına dair işareti de biz Enbiya suresinden okuyoruz. 70. ayetten okuyalım çünkü orada çok güzel bir mesaj var. Böylece ona tuzak kurmak istediler yani kurulan ateşten bahsediyor. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar duruma soktuk rezil oldular İbrahim'i yakmak için oluşturdukları o ateş İbrahim'i yakmadı. Niye o kadar dehşet bir ateş yaktıklarını geçen ders söylemiştik aslında başkalarına da gözdağı vermek içindi ama kendileri yaktıkları o ateşte yandılar aslında İbrahim yanmadı. Ama Nemrut yandı. İbrahim yanmadı ama Nemrut'un taraftarları ve onların o hevesleri yandı. Onlar İbrahim'in küllerinin üzerinde bu ifadeyi kullandığım için ne olur beni bağışlayın. Tepinmek istiyordular. Allah onlara o imkanı vermedi. Kinleriyle orada bambaşka bir hale geldiler. Zaten 70. ayeti onu söylüyor. 71. ayet onu Lut ile beraber kurtarıp İçinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. El Ardilleti Baret Nafiha Lil Alemin. Alemler için bereketler içerisinde kıldığımız yer. Neresi burası? Burası Filistin. Bereketli topraklar. Ama bu bereket Sadece o bereketli hilalden kaynaklanmıyor biliyorsunuz böyle bir bereketli hilal var o bereketli hilalin içerisinde Mısır toprağı da var Filistin toprağı da var Mezopotamya da var orası yeryüzünün en bereketli toprakları maddi açıdan böyle toprağı çok kıymetli orada farklı bir biçimde Allah ikramını yansıtıyor ama burada Alemler içerisinde bereketli kıldığına dair Cenab-ı Hakk'ın işareti sadece maddi anlamda bir bereketi söylemiyor. Manevi bereketi de söylüyor. İbrahim aleyhisselamın ayağının oraya değmesiyle, Artık orada biz onlarca peygamberin hayatını okuyacağız benim güzel kardeşlerim. Bakın şimdiye kadar biz Adem aleyhisselam'ı okuduk, İdris aleyhisselam'ı okuduk, Hud aleyhisselam'ı okuduk, Salih aleyhisselam'ı okuduk, Nuh aleyhisselam'ı okuduk onlardan önce. Hep farklı coğrafyalarda okuduk dikkat ettiyseniz. Şimdi artık çok ciddi bir biçimde bundan sonraki süreçte iki coğrafya üzerinden yürüyeceğiz. Bir tanesi biraz gündemimiz olacak Ondan sonra biraz daha o ikinci plana düşecek. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar. Bundan sonraki süreçte bütün böyle sahne, Kudüs ve etrafından şekillenecek O biz oraya Mısır'ı da dahil etmek durumundayız ama genel itibariyle Hazreti İsa'kla birlikte artık Kudüs coğrafyası Filistin coğrafyası farklı bir biçimde bu peygamberlik hikayesinin bu peygamberler serüveninin ne diyecekseniz artık mücadelesinin inanılmaz bir zemini olacak. Sireti Enbiya derslerimizde bundan sonraki süreçte daha farklı bir biçimde Filistin bizim konularımızdan biri olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti İbrahim bu ayetlerden de işaret alındığına göre bu ayetlerin de bize bildirdiğine göre hicret için yola çıktı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu ayetler mesela işte Saffat Suresinde, Ankebu Suresinde, Enbiya Suresinde bu ayetlerin nüzül tarihlerini geçmiş derslerde söylemiştim size. Saffat ve Enbiya süreleri nübüvvetin 6. yılında Ankebut süresi ise, süresi ise hicretin hemen yakınlarında nasıl bir mesajı var anlayabiliyorsunuz değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de o çok zorlandığı zamanlarda ayetler Efendimiz aleyhissalatü vesselama adeta diyordu ki sabret yakın bir zamanda senin de kaderin hicret olacak. Sen de Atan İbrahim gibi hicret yollarına gideceksin. Ayetler hazırlıyor aslında ayetler mesajlar veriyor. Şimdi ve vesselam Efendimiz onlardan nasıl nasiplendiğini siyer dersleri geldiğinde daha farklı bir biçimde de göreceğiz. Hazreti İbrahim yeğeni Lutu aleyhisselam hanımı Sare'ye yanına alıyor ve Filistin topraklarına gitmek için yola düşüyor. Peki İbrahim aleyhisselam Harran'dan çıkınca mesela At kavmine olduğu gibi Semud kavmine olduğu gibi Allah o kavmi helak etmiş midir? Buna ait bir bilgi yok. Ne hadislerde ne Kur'an'da. Tarihi rivayetler biraz farklı şeyler söylüyorlar. Mesela tarihi rivayetlerden şöyle bir bilgi okuyoruz. Nemrut Hazreti İbrahim'i gitmemesi için ikna etmeye çalışıyor. Hatta diyor ki şu kadar kurban keseceğim senin Rabbine. Senin Rabbin ki seni kurtardı demek ki senin Rabbin büyük bir Rab. Onun için kurbanlar keseceğim. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki iman etmen gerekir. İman etmeden etmedikten sonra kurban kesmenin bir anlamı yok. Sizin inandığınız İnançla bizim inandığımız inanç aynı değil. Benim Rabbime rüşvet vererek bir şeyi yaptıramazsın. Çünkü benim Rabbim sizin Rab olarak inandığınız şeylere benzemez. Yine orada söyleyeceğini söylüyor. Tabii Nemrut ikna etmeye çalışıyor, olmuyor. Yola devran oluyor kutlu kafile giderken Nemrut pişman oluyor. Askerleriyle peşlerine düşüyor ve bir yerde Allah bir sivri sinek ordusu gönderiyor. Nemrut'un askerlerinin büyük bir kısmının orada helak olduğu bizim tarih kaynaklarımızda başta tabeli olmak üzere birkaç kaynakta aktarılıyor. Nemrut oradan canını zor kurtarıyor gelip sarayına sığınıyor ama sarayına sığınması yetmiyor. Bir sivrisinek hatta menkıbelerde öyle anlatılır o da ayrı ayrı tabi mesajları var topal bir sivrisinek burnundan giriyor. Ve onun beyninde bir uğultu oluşturuyor. O uğultu onu o kadar zorluyor ki beynini tokmaklarla dövdürtüyor yanındaki adamlara. Böyle böyle çok feci bir biçimde ölüyor. Nemrut ölüyor ama Nemrutluk ölmüyor. Çünkü Nemrutluk başka bir şey. Zaten sadece bir şahıs değil ki. Nasıl ki İbrahim'i çizgi kıyamete kadar devam edecek. Nemrut'un çizgisi de kıyamete kadar devam edecek. Nasıl ki Musa'nın çizgisi devam ediyor Firavun'un çizgisi de devam edecek. Nasıl ki Kabil'in çizgisi devam ediyor Habil'in çizgisi hak çizgi bu tarafta olsun Kabil'in çizgisi de devam ediyor. Yani hak batıl sonuna kadar bu çizginin takipçileriyle devam edecek. Allah bizi Nemrutların çizgisinden değil İbrahim'in çizgisinden yürüyenlerden eylesin ve bizi asla bu noktada yanlış çizgilerin yanlış yolların müdavimleri yolcuları eylemesin. Aldı yanına Hazreti İbrahim yeğeni Lutu ve hanımı Sare'yi Filistin topraklarına doğru başladı hicrete. Vardı o hicrete şimdi bir harita göreceğiz bakın o haritada biraz detayları da görelim ki nasıl zorlu bir yol yürüdüklerini daha iyi görmüş olalım. Bakın haritayı iki bölüme ayırın bir urdan başlayan Harran'a kadar devam eden çizgi orayı gördük zaten şimdi Harran'dan Filistin topraklarına kadar gelen bir çizgi var haritaya dikkat edin Harran'dan Ebla'ya o sarı olarak yazılanlara özellikle bakın Şam Nablus buraya gelindiğinde yakınlara bir yere Sodom Gomora, Hazreti Lut yolda görevlendirilir amcasından vedalaşır o azgın kavme peygamber olarak gider. Hazreti Lut'u işleyeceğiz göreceksiniz onun nasıl büyük bir mücadele nasıl ağır bir imtihan nasıl ağır imtihanlar yaşadığını onun dersinde göreceğiz. Sodom gomora yani o bölge çok yakın bir bölge şu anda da zaten biliyorsunuz Ürdün sınırları içerisinde kalıyor. Hazreti İbrahim yolculuğuna devam ediyor biri Seb'a denilen yere geliyor burası neresi şu anda? El Halil'e çok yakın bir yer. Filistin'in El Halil diye bir şehri ki şimdi ona tekrardan geleceğiz. Ona çok yakın bir şehir orası. Oraya geliyor oraya gelince orası bir köy ufacık bir yer. Hazreti İbrahim oraya yerleşiyor orada bir kuyu açıyor. Orada güzel bir su çıkıyor onun işte vesilesiyle bir mescit yapıyor ama bölge halkı Yabancı olduğu için Hazreti İbrahim'i çok rahatsız ediyorlar ve Hazreti İbrahim bir miktar orada kaldıktan sonra bakıyor ki bölge halkından rahat yok kendisine biraz da kıtlık oluşmuş o günlerde o topraklarda eşi Sare ile konuşuyorlar bir Filistin'den çıkalım Mısır'a gidelim belki Allah bir Mısır'dan bize bir rahmet kapısı açar diye Mısır'a gidiyorlar bakın haritaya yeniden dikkat edin bir seba denilen yerden o günkü adıyla Menfis ki Tevrat kaynaklarında da bu isim olarak geçer. Kahire'ye geliyor ve biraz sonra anlatacağımız olayları orada yaşıyor. Tekrardan oradan geliyor. Biri Seb'a'ya gelmiyor bu sefer. Bu sefer nereye geliyor? Hebron denilen bugün. Yahudilerin de o isimle andığı ama aslında El Halil diye bilinen o şehre geliyor. El Halil İbrahim Aleyhisselam'dan dolayı biliyorsunuz o isimle anılıyor. Şimdi buradan biz o yolculuğun ikinci safhası olan Mısır'a bir uzanmamız gerekiyor. Zaman da geçiyor bu konuyu bugün bitirmemiz lazım bu derste ki bir dahaki derste Mekke coğrafyasındaki o harita ...hatıraları inşallah anlamaya çalışacağız. Hadislerde mi biz okuyoruz? Mesela Kur'an'da bu detaylar yok ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz... ...başta Bukhari olmak üzere birçok hadis kaynağına geçen bir hadisinde... ...Hazreti İbrahim'in Mısır yolculuğunu ve o yolculukta yaşanan bazı hatıraları bize anlatır. Anlatılanları ben biraz özetlemek istiyorum. Hazreti İbrahim genç hanımı Sare ile birlikte... Varınca Mısır'a Kahire'ye güzel bir hanım Sare güzelliği de hemen fark ediliyor ve o gün hemen şehrin girişinde askerler bunu fark edince yabancı da olduklarını gördüklerinde Mısır'ın o günkü hükümdarı olan Firavun'a dışarıdan gelen bir aile olduğunu bir hanımın olduğunu böyle bir güzellikte olduğuna dair bilgiler geliyor. Hazreti İbrahim olayın farklı noktalara gideceğini görünce o anda bir adım atıyor. O adımın ne anlama geldiğini biraz irdelemek durumundayız. Sare'ye diyor ki biraz sonra Firavun'un askerleri geldiğinde ben, benden seni soracakları sırada ben sen, seni benim kız kardeşimdir diye takdim edeceğim. Ne olur sen de bunu bil sen de ona göre konuş diyor ve gerçekten... Alınıyor o aile firavunun sarayına götürülüyor firavun onları sorguladığı zaman İbrahim aleyhisselam Sare validemizi işaret ederek bu benim kız kardeşimdir diyor bu söz ne anlama geldiğini geçmiş derslerde de anlamış olmanız lazım tevriyedir tevriye neydi sözü söyleyenle Sözü anlayan iki ayrı manayı anlamış oluyor. Şimdi Hazreti İbrahim Sare'yi göstererek bu benim kız kardeşimdir dediğinde kastı neydi? Adem aleyhisselamdan hepimiz kardeşiz ya da Sare biliyorsunuz amcasının kızıydı. Amca kızı da kız kardeş kabul edilebilir buydu. İbrahim aleyhisselam doğru söyledi kız kardeşim derken aklındaki mana ne idiyse onu söylemiş oldu. Ama karşısındaki Firavun nasıl anladı? O öz kız kardeşi olarak anladı İşte buna tevriye deniyor biliyorsunuz peki burada sorulması gereken soru şu Hazreti İbrahim niye buna ihtiyaç duydu? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş olsun biraz bir müddet önce işte Harran'da ateşten kurtulan bir İbrahim var Allah'ın yardımına muhatap olan bir İbrahim aleyhisselam var karşımızda. İbrahim aleyhisselam biliyor ki Allah onun için bir kader tayin etmiş. Yapılması gereken bir sürü daha iş var. Gelip Firavun ona sorduğunda bu kim diye Sare'ye hanımım deseydi. Firavun da hanımım demesin, demesinden gadaplanacaktı biliyorsunuz zaten onun için söyledi. İbrahim'i öldürmek için harekete geçtiğinde Allah biraz sonra göreceğiz Sare'yi koruduğu gibi İbrahim'i ve ailesini de yani Sare'yi de koruyabilirdi. Niye orada öyle demedi de kız kardeşim dedi. Benim güzel kardeşlerim kader ağlarını örüyor diye bir ifade var. Kader ağlarını örüyor. Sebepler dairesinde bir şeylerin olması gerekiyor. Eğer ilk etapta Hazreti İbrahim söyleseydi ve o anda Firavun bir şey yapmak isteseydi Allah korusaydı. Mısır'dan alınması gereken önemli bir hediye olmayacaktı. Sebepler dairesinde konuşuyoruz. Elbette ki Allah başka bir sebep yaratabilirdi. Ama şu anda mevcut olanlar üzerinden konuşuyoruz olmayacaktı. Mısır'dan alınması gereken hediye neydi? İsmail'e anne olacak Hacer'di. Hacer o Hacer o sahneye girmesi gerekiyordu. O sahneye girebilmesi için Sebepler dairesinde bir şey olması gerekiyordu. Firavun öğrenmeliydi ki bu aile özel bir aile. Bu aileye farklı bir biçimde benim karşı çıkmam ya da engellemem mümkün değil. Bu aileye el sürmem mümkün değil. Bu aile farklı Allah'ın seçtiği bir aile. Yani bir tanınma süreci olmalıydı. O tanınma sürecinin arkasından Hacer hediye olarak verilmeliydi ve hediye olarak o ailenin içerisine girmiş olması gerekiyordu. İşte kader ağlarını örüyor ifadesi böyle bir ifadedir. Ne olur bunu iyi anlayalım şimdi sonlara doğru bu ifadeye bir daha gideceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam bakın bize halen öğretmeye devam ediyor. Burada da bize çok önemli bir şey öğretti. Ne öğretti biliyor musunuz? Sahih ve selim bir tevekkül anlayışı öğretti bugün Müslümanlar tevekkül denilen şeyi ya anlamıyorlar ya da yanlış anlıyorlar ya hiç hayatlarına koymuyorlar ya da koyuyorlarsa yanlış koyuyorlar ama İslam'ın Kur'an'ın bir sahih ve selim tevekkül anlayışı var bu anlayışı çok iyi öğrenmemiz lazım İbrahim Aleyhisselam bize bunu öğretiyor. Ne olur geçmiş derslerde böyle bir ders yaptım. Kardeşler de şimdi linkini paylaşsınlar sizinle. O dersi bir dinleyin. Nebevi miras derslerinde tevhidin ve teslimiyetin meyvesi tevekkül diye bir ders yaptım. Ve orada uzun uzun bu tevekkül meselesini konuştum. Bir daha burada girmeye zamanımız yok. Ama orada verdiğim beş maddeyi kısaca verip geçmek istiyorum. Nedir biliyor musunuz? Selim ve sahih tevekkül önce harekete geç. Sonra tevekkül et selim ve sahih tevekkül bize bunu istiyor önce tedbir al sonra tevekkül et önce sebepleri kullan sonra tevekkül et önce şüpheleri kaldır sonra tevekkül et önce duracağın sınırı iyice belirle sonra tevekkül et İbrahim aleyhisselamın tevriye ile yaptığı tevekküldür aslında. Bu benim kız kardeşimdir dedi orada tevriyine bir tevekkül yaptı. Yani önce ne yaptı sebepler dairesinde kullanılması gereken bütün yolları kullandı. O beşer planında yapması gerekenlerin hepsini yaptı yaptı ve sonrasında da Allah Sare'yi korudu. Firavun Sare'yi aldı götürdü sarayına ona yaklaşmak istediğinde İlahi irade ona müsaade etmedi orada biz hadiste bu ayrıntıları okuyoruz. Sare dedi ki Allah'ım ben sana iman ettim senin peygamberine de iman ettim. Şimdiye kadar da bana asla bir erkeğin eli değmedi İbrahim'in dışında ne olur yapacak bir şeyim yok koru dedi beni. Ve o anda nefesi kesildi firavunun yaklaşamadı eli tutuldu yaklaşamadı. Birkaç kez bunu yapmaya çalıştı. Öyle ki böyle nefessizlikten boğulacak. Sare korktu dedi ki Allah'ım ne olur ölmesin dedi. Ölür mü ölürse ben öldürdüm diye başıma bir iş açılır dedi. Onun ölmemesi için dua etti. Ve Allah o kutlu aile için Firavun'a o noktada yaşam hakkı verdi. Ve Firavun anladı ki bu aile özel bir aile. O aileye ikram etmek, ihtiram göstermek, tazim göstermek istedi. Tuttu sarayın bir kızını gerçekten saygın olan saygılı olan bir kızı Hacer'i o aileye o aile içerisinde de Sare'ye yaptığı için bu davranışı Sare'ye hediye etmiş oldu. Ve İbrahim Aleyhisselamla ile Sare validemiz oraya Mısır toprağına iki kişi olarak girmişlerdi şimdi üç kişi olarak oradan çıkıyorlardı. Kader ağlarını örüyor mu? Kader ağlarını örmeye devam ediyor. Daha, daha göreceğiz daha de, örmeye devam ediyor sebepler dairesinde birçok şey oluyor işin neticesinin de nereye vardığını birazdan göreceğiz. Şimdi döndüler Filistin toprağına ama o bir seba denilen yere gelmediler. El Halil'e gittiler çünkü onlar biraz farklı bir şeyler yapmışlardı biliyorsunuz. İyi karşılamamışlardı biraz sıkıntılı davranmışlardı İbrahim Aleyhisselam da bir daha oraya dönmek istemedi. Ama onlar ayrılınca İbrahim Aleyhisselam'ın orada açtığı kuyu suyunu çekmişti. O halk da pişman olmuştu. Bir heyetle geldiler Hazreti İbrahim'in yanına yeniden kendi köylerine gelmesi için Hazreti İbrahim hayır dediği. Çünkü kader onları El Halil'e sevk etmeliydi. Böylelikle El Halil'e gittiler. El Halil ondan sonra artık Hazreti İbrahim'in yaşayacağı bir şehir olacaktı. O şehirde nice nice hatıraları yaşama adına bir gayret içerisinde olacaklardı. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Şimdiye kadar bakın kaç tane ders yaptık Hazreti İbrahim'le alakalı. Şu anda bu dersle birlikte... O güzel yürüyüşe o güzel serüvene ne diyecekseniz eğer o güzel hikayeye o güzel destana ne diyecekseniz artık o size kalmış. Yepyeni bir aktör giriyor o aktörün adı Hacer Allah ondan binlerce kez razı olsun. Hacer'i bundan sonra çok göreceğiz çünkü artık sebepler dairesinde olanlar olmuş şimdi Hacer anamız sahnede yerini almıştır. Hacer validemizin üzerinden birçok şeyi bundan sonraki süreçte anlamaya çalışacağız. Peki bu Hacer anamızı biraz tanıyalım. İsmi hem Tevrat'ta hem İslam kaynaklarında geçiyor biliyorsunuz. Hadis kaynaklarında bazen Hacer diye geçer ama en bilinen meşhur adıyla Hacer. Hacer ne demek? Terk etmek, hicret etmek, şirkten uzaklaşmak, emsalinden üstün olmak ve daha nice anlamlara geliyor. Allah aşkını anlamlara dikkat ettiniz mi? Hazreti Hacer'de hepsi var. Terk etmek, terk etti Hazreti Hacer. Hicret etmek, hicret etti Hazreti Hacer. Şirkten uzaklaşmak, şirkten uzaklaştı Hazreti Hacer. Emsalinden üstün olmak, biz buraya emsaller diyelim nice nice emsalinden üstün olduğu kadınlar aleminde farklı bir makamın sahibi oldu. Ama ben Hacer deyince aklıma başka başka şeyler geliyor. Bir sürü şey geliyor da birkaç tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Hacer demek ne demek biliyor musunuz? Hicretin nazlı gelini demek. Bir hicretle bir gelin gibi Hazreti İbrahim'in hanesine girdi o. Hacer demek kaderi ve hayatı hicret olan bir İslam hanımı demektir. Bir hicret değil bakın kaderi hicret deyince demek ki çok hicret var bilinen üç tane hicreti var Hazreti Hacer'in. Mısır'da yaşıyor ama bir şekilde yol onu Firavun'un sarayına getiriyor babasının evinden Firavun'un sarayına bir hicret Firavun'un sarayından Sare'nin evine bir hicret. Sare'nin evinden Mekke'ye götür giden o hicret ki o en büyük hicret ve o hicret kaderi bir hicret Hazreti Hacer'in. Hacer demek ne demek biliyor musunuz? Hazreti İbrahim gibi bir peygambere eş, Hazreti İsmail gibi bir peygambere anne olan muvahhid bir kadın demektir. Hazreti Hacer bu. İsmail'e anne olmak ne demek onu da biliyoruz değil mi? Allah Resulüne de anne olmaktır. Bizim de anamızdır eğer bizi evlat olarak kabul ederse bütün ehli imanın anasıdır o büyük kadın. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam gibi bir ululazım peygambere Allah'ın kendisine halil olarak edindiği halilurrahman olan bir peygambere eş olacak kadar büyük bir seviye kazanmış birisi. İsmail aleyhisselam gibi Allah Resulü'nün atası olacak bir peygambere anne olacak birisi böyle bir muvahhid kadın Hazreti Hacer. Hacer demek ne demek biliyor musunuz? Hacer demek ıssız Bekke vadisinde çaresizce oturup beklemeden büyük bir gayret ortaya koyarak zemzem gibi bir bereket kaynağının vesilesi olan bir anne demektir. Bugün zemzem varsa kimin vesilesiyle var? bugün zemzem gibi bir bereket kaynağı halen o coğrafyalardan bütün ehli imanın evlerine taşınıyor ve bütün ehli imanın evlerine haccın o güzel coğrafyanın hatıralarını götürüyorsa ve halen bir şifa kaynağıysa, halen gerçekten sahih ve selim bir niyetle zemzem içildiği zaman dertlere derman olan bir iksiri ilahi ise bunun vesilesi kim benim güzel kardeşlerim bir kadının dünyaya bıraktığı mirası konuşuyoruz ve kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığın içe içe içe içe bitiremeyeceği bir mirası konuşuyoruz. Bir kadının insanlığa bıraktığı bu mirası inanın saatlerce konuşabileceğimiz bir miras olarak karşımızda duruyor. Bu mu sadece bunlar mı sadece Hacer demek ne demek biliyor musunuz? Hazreti İsmail'e süt ile beraber teslimiyet emziren bu dinin en önemli vasıflarından biri olan teslimiyeti hayatıyla gösteren bir hanım demektir. Teslimiyet nasıl bir kadının üzerinde temsil edilir ve bir anne Nasıl bunu oğluna öğretir en güzel örneğidir bunun örneğini İsmail o keskin bıçağın altına boynunu uzattığı zaman göreceğiz. O Hacer'i o ıssız çöllerde bırakıp giden İbrahim'in arkasından söylediği sözde göreceğiz. Dolayısıyla teslimiyet bambaşka bir noktadadır Hazreti Hacer'in üzerinde. Çok şey söylenir ama son bir tane söyleyeyim şöyle biraz erkekler olarak sarsılalım. Hanımlar ayrı sarsılsın ama biz erkekler olarak biraz farklı sarsılalım. Hacer demek ne demek biliyor musunuz? Kıyamete kadar gelecek olan bütün erkekleri peşinden koşturan bir büyük gayretin sahibi olan kadın demektir. Hatırlayın sayda yaptığımızı ister umrede ister hacda ne yapıyoruz sayda? Safa'dan Merve'ye Merve'den Safa'ya. Hacer'in mirasını üretmek o mirasın o güzel rolün gereğini yerine getirmek için koşuyoruz. Geldik iki yeşil ışık arasına orada erkekler olarak hızlı koşuyoruz. Kadınlara diyor ki Hacer durun durun ben bütün kadınlar adına koştum. Şimdi sıra erkeklerde erkekleri koşturuyor bir kadın arkasından Allah Hacer'in hatırasına Kadınları koşturtmuyor orada siz Hacer'in hatırasına burada yürüyün diyor ama bütün erkekler olarak haydi Hacer'in rolünü oynamaya diyor ve o haccın menasiklerinin içerisinde o ibadetlerinin içerisinden bir parça olarak sayda o koşuşturmayı bize biz erkeklere yaptırıyor. Bilmem bunlar bize bir şeyler söyler mi? Bilmem gerçekten bu mesajları hak ettiği şekilde alabiliyor muyuz? Gerçekten Hacer demek ne demek bunu kavrayabiliyor muyuz? Bu mesajların bugünkü dünyada kadın erkek hepimize söylediği sözler neler? İnşallah anlayanlardan oluyoruz. Son bir tane daha söyleyeyim. Son dedim ama bir tane daha varmış. Hacer demek bir kadının tarihe nasıl adını ve duruşunu altın harflerle yazdırabileceğinin en güzel örneği demektir bunu da hiçbir zaman unutmayalım şimdi benim güzel kardeşlerim baya bir vakit daraldı ama konuyu bugün bitireceğiz inşallah el Halil'de de başlıyor o aile yaşamaya Hz. İbrahim Hz. Sare ile evli o evlilikleri yıllar geçiyor aradan artık ne kadar bir zaman geçiyorsa devam ediyor. Hazreti İbrahim orada hayvancılıkla uğraşıyor. İnanılmaz derecede zenginleşiyor. Sofraları kuruluyor. İnsanlar gelip gidiyorlar. O Halil Rahman sofrası özellikle El Halil'de çok farklı bir biçimde bizim tarih kitaplarımızda menakıp kitaplarımızda anlatır. Çok iyi imkanlara erişiyor o aile ama o ailenin hayatında bir şey eksik. Ne o? Yıllar olmuş halen bir evlat sahibi olamamış o aile. Ve bunun hasretini çekiyor. Hem Hazreti İbrahim hem Hazreti Sare. İbrahim Aleyhisselam o hasretini biz Kur'an'dan da okuyoruz. Yani yüreğinde derin bir hasret var Hazreti İbrahim'in. Saffat suresinin 100. ayetinden şöyle bir dua okuyoruz İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle. Rabbi hebli min salihin Allah'ım bana Salihlerden olacak bir çocuk bahşet. Duaya ne olur dikkat edin. Rabbi heblimine salihin. Bana bir çocuk ver değil. Nasıl istenileceğini öğretiyor Hz. İbrahim bize. Nasıl istenecekmiş? Hayırlı olan istenecekmiş. Allah'ın bana salihlerden bir çocuk ver. Nasıl isteniyor? Hebli, hibe et Allah'ın bana. Sen ve hapsın ve hap olan bahşeder kullarına. Karşılıksız verir en güzel nimetleri verir imkansız gibi gözüken şeyleri de nice nice imkanlara dönüştürebilir ne olur sen bana böyle bahset. Niye bu duayı yapıyor anlıyoruz değil mi? Hazreti İbrahim'in yaşı baya ilerlemiş Yakubi'nin İbn Haldun'un verdiği bilgiyi esas alırsak o günlerde 86 yaşında Hazreti İbrahim. 86 yaşına varmış o günlere kadar halen çocuğu olmamış ve Allah'tan vehhab olan Allah'tan böyle bir çocuk talebinde bulunuyor. Burada bir dua edelim mi şu anda bizi izleyenler içerisinde de muhakkak vardır ehli imanın içerisinde de bir sürü var. Allah bazı kardeşlerimizi halen çocuksuzlukla imtihan ediyor Allah bir an önce onlara da İbrahim'e bahşettiği gibi yavrular bahşetsin. Ama eğer imtihan böyle devam edecekse inanın bu konuda da yapacak hiçbir şey yok. İmtihanların nasıl yürütüleceğini nasıl yönetileceğini söyledik. Allah eğer bunu takdir etmişse bununla barışık bir hale gelmek de iman eden insanlar olarak bizim üzerimizde bir sorumluluktur. Şimdi benim güzel kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın bu feryadı var onu Kur'an'dan okuyoruz ama tarihi bilgilerden de şunu okuyoruz. Sare'deki feryat daha büyük çünkü bir anne için çocuksuzluk daha ağır bir imtihan yıllar yılı bu noktada sabrediyor sabrediyor Sare validemiz artık ümidi olmuyor yaşta ilerlemiş baya herhalde benden artık olmaz diyerek Hazreti İbrahim'in karşısına geçiyor diyor ki ey İbrahim Allah bana bahşetmedi bana herhalde ikram etmeyecek gel Hacer ile evlen Haceri o teklif ediyor. Niye? Çünkü Hacer ona hediye edilmiş. Kendisine hediye edilen bir şeyi İbrahim'e hediye ediyor. Gel Hacer ile evlen. Belki Allah bana vermediğini Hacer'e ikram etmiş olur. Hacer'in üzerinden sen de bir çocuk sahibi olmuş olursun. Der. Bu konuda da ısrarcı olunca Hazreti İbrahim, "Tamamdır. İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine Hacer anamızla evlenir. Evlenmesinin üzerinden de İsmail o evliliğin bir meyvesi olarak doğar. Şimdi ayetler devam ediyor Saffat suresinin 101. ayeti. Fəbşer nahu halim biz de ona halim bir çocuk müjdeledik. O kim? İsmail aleyhisselam o evliliğin arkasından Allah ona halim olma özelliği aynen babası gibi biliyorsunuz halim özelliği Hazreti İbrahim içinde kullanılıyor. İsmail aleyhisselam içinde kullanılıyor böyle bir çocuk ona ikram ediliyor. Şimdi İsmail geldi 86 yaşında Hazreti İbrahim yılların evlat hasreti var yüreğinde. O evlat hasreti İsmail ile sona erdi. E bir babanın o günden sonra o evlada karşı nasıl bir meyli olacaksa öyle bir meyil oluşuyor İbrahim Aleyhisselam'da. Tabi o meyil biraz fazlalaşınca ister istemez Sare validemizde biraz sıkıntılar oluşuyor. O ana kadar biraz Hazreti Sare anamız kendisini frenliyor frenliyor bir müddet sonra içindeki o kıskançlık damarı daha da Büyüyor ve farklı bir boyuta gelmiş oluyor. Şimdi bunu dediğim zaman bazen ister istemez kardeşlerimizde hemen böyle bir farklı bir hal oluşuyor. Ya bir peygamber hanımı sare gibi kocaman bir kameti olan birisi nasıl kıskançlık yapabilir nasıl şunu yapabilir nasıl bunu yapabilir. Benim güzel kardeşlerim kimseyi melekleştirmeye gerek yok. İnsan bunlar ya beşer. Peygamber hanımı olarak da bu beşeri vasıflar onlarda da var diğerlerinde de var onun için bunların olması bizim için bir rahmet Allah onların üzerinden bize bir şey söylüyor ama tabii ki Hazreti Sare anamızın o kıskançlığının nelere vesile olduğunu şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi burada bir şeyi de bu vesileyle söylemiş olalım. Kıskançma kıskanmak aslında kötü bir şey değil. Biz biraz kıskançlıkla haseti birbirine karıştırdığımız için kıskançlığı duyduğumuzda biraz moralimiz bozuluyor. Aslında kıskançlık caizdir bir yere kadar haram olan hasettir. İkisi de farklıdır birbirinden. Ne farkı var? Kıskançlık kişinin elindeki olan nimeti sakınmasıdır. Haset ise... Elinde olmayan başkasının elinde olana göz dikmektir aradaki fark bu dolayısıyla makul sınırları güzel olan bir kıskançlık normal bir şey ve çok normal doğal bir şey olmasa anormal bir şey çünkü kıskanmak sakınmayı gerektirecek bu noktada sakınmanın bir vesilesi olduğu için kıskanmak güzel bir şey kıskançlık damarı hem erkeklerde var hem hanımlarda var ama hanımlarda biraz daha fazla var. Hatırlayın Ayşe anamızı canlarımız yoluna kurban olsun o kıskançlığıyla neler yaptı biliyorsunuz o peygamber hanesinde hücre-i saadette neler neler yaşandı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne gibi hatıralar vesile oldu hatta o kıskançlıklardan bazıları Nice ayetlerin inişine sebebiyet verdi tahrim süresinde ahzab süresinde nur süresinde onları da okuyun hatta talak süresinde bütün bunların hepsi insani beşeri olan özelliklerin ortaya çıkması. Hz. Sare validemiz bakıyor ki İbrahim aleyhisselamın meyli her geçen gün o tarafa doğru ama bu bilgiyi bir daha netleştirelim zihnimizde. Hacer anamıza haset etmiyor Sare validemiz ne olur doğru anlayalım Allah'ım niye ona verdin bana vermedin demiyor sonra ona verecek Allah biliyorsunuz İsa'kı da ilerleyen yaşına rağmen ona verecek haset eden birine böyle bir ilahi ikram gelir mi haset yok ortada kıskanma var. O Hacer'i Hacer'e haset etmiyor ama İbrahim aleyhisselamı kıskanıyor. Bunun üzerine bu damar biraz böyle ilerleyince yani kıskançlık biraz fazla bir boyuta gelince gelip diyor ki İbrahim diyor al diyor Hacer'i ve İsmail'i benden uzak bir yerlere götür. Onları gördükçe yüreğimde farklı haller oluşuyor. Bu da beni başka yerlere sevk edebilir Böyle bir talebi dile getiriyor. İbrahim aleyhisselam da o talebi makul karşılıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın buradan da bir şey öğreniyoruz. Olur ki kıskançlık ileri bir boyuta taşınırsa en önemli ilaçlardan bir tanesi araya mesafe koymaktır. Mesafe kadar ilaç şifa derman olan bir şey yoktur. Eğer ilişkilerde biraz çıkmaza giren bir durum olursa aç aç biraz mesafeyi aç. Biraz mesafeyi aç. Biraz gözden kaybol, biraz sen görme, biraz sen gözükme. Bunlar ilaç. Bunlar bize aslında bir şeyler söylüyor. Orada da Sare Validemiz bu talebi yaptığında bir cümle kuruyorum. Bakıyorum bakayım dikkat edecek misiniz? etmeyecek misiniz Hazreti İbrahim tamam diyor. Alıyor gencecik hanımı Hacer'i kundaktaki yavrusu İsmail'i El Halil'den çıkıyor Filistin'in başka bir köyüne gidiyor. Böyle mi? Hayır böyle değil. Alıyor o gencecik hanımı kundaktaki yavrusu İsmail'i nereye gidiyor? 1500 kilometre gidiyor. 1500 kilometre. Demek ki Sare'nin kıskançlığı sebepler dairesinde bir vesile sadece. Asıl mesele ne? Kader ağlarını örüyor kader ağlarını örüyor Hacer gidecek o toprağı İsmail'le beraber yeşertecek Kabe yeniden ayağa kalkacak Hac yeniden insanların gündemine girecek ve asıl olması gereken olacak Allah aşkına benim güzel kardeşlerim ne olur şuraya bir dikkat edin ya Hz. İbrahim Harran'dan yola çıktı bakın geldi Filistin'e Filistinler orada onu ara rahat vermedi geldi Mısır'a. Mısır'da Firavun'la bir şeyler yaşadı oradan Hacer'i aldı. Hacer'le beraber gittiler Filistin'e. Sare çocuksuzlukla imtihan edildi. Hacer İbrahim'in evine gelin olarak girdi. Hayatını birleştirdi İbrahim aleyhisselamla İsmail oldu. İsmail'le Hacer Bekke Vadisi'ne Mekke'ye geldi. Ve insanlık tarihinin en güzel yürüyüşü bundan sonraki süreçte onların üzerinden yürüdü. Nedir bütün bunlar? Kader ağlarını ördü kader yürüttü yürüteceğini sular aktı yatağını buldu taşlar düştü yerlerini buldu olması gereken oldu olması gereken oldu. Şimdi biz Hazreti İsmail'in Hazreti Hacer'in Mekke hayatını bir dahaki derse bırakalım da burada bir şey söyleyerek sözlerimi bitireyim. Mesela şu anda çağın muhacirlerinden bir örnek vermek istiyorum size. Çağın muhacirleri deyince kimi kastettiğimi anlamış olmanız lazım. İkinci bir Endülüs'ü yaşayan Doğu Türkistan coğrafyasından bahsediyorum. Dağıldılar şu anda dünyanın dört bir tarafına. Bir miktarı burada bir miktarı başka başka yerlerdeler. Şu anda o kardeşlerimiz kendi aileleriyle konuşamıyorlar biliyor musunuz? Bir telefonu açsalar aileleriyle konuşsalar başlarına neler geliyor orada ailelerine. Hatta burada neler geliyor? Şimdi biz. Dışarıdan bakıyoruz acı var ızdıraf var ayrılık var gözyaşı var sıkıntı var şu var bu var 10 sene sonra 20 sene sonra 30 sene sonra 50 sene sonra 100 sene sonra bilmeyiz kader planında Allah ne yazmışsa o, o zaman geriye dönüp baktığımızda diyeceğiz ki ya iyi ki de bu çağın muhacirleri dünyaya dağılmışlar böyle. Dağıldılar birer kardelen gibi şimdi bambaşka çiçekler açmaya başladı. Şimdi ümmetin içerisinde farklı bir biçimde ızdırap çeken bu insanlar ümmetin içerisinde başka hizmetlerde Allah onları kullandı. Nereden biliyoruz biz resmin bir parçasına bakarak yargılamak hüküm ortaya koymak bir parçasına takılarak moral bozmak yakışır mı biz ehli imana ya? Bugün ümmetin şu anda bu hallerde olması da bizim morallerimizi bozacak bir şeye mi dönüşecek yoksa ey ey diyeceğiz şimdi böyle herkes bir tarafta yarın Allah bu ümmetin parçalarını toplayacak İslam'ın o izzet elbisesi yine gelecek yine elbisemiz olacak takvayla yine doğrulacağız kaybettiğimiz değerleri Allah yeniden bizleri kazandırtacak çünkü kader ağlarını örecek örmeye de devam ediyor yollar yürüyecek nehirler akacak taşlar düşecek en sonunda en başta olduğu gibi Allah'ın dediği olacak Allah'ın dediği de her şeyin en üstünde ve en güzeli olmuş olacak Allah o ana kadar bizi her zaman mazlumların yanında yer alanlardan eylesin mazlumlara da bizlere de sabır ve istikamet versin ve o güzel günlere bizi bir an önce kavuşturmuş olsun. O günlere kavuşma gayreti hepinizin gayreti olsun benim güzel kardeşlerim ne olur şu anda evlere hapsolunmuş şu halimizi musibetin altında ezilecek bir hale ne olur dönüş, dönüştürmeyin. Musibet bizi Allah'a yaklaştırırsa bir rahmet vesilesidir Allah'tan uzaklaştırırsa bir felakettir ne yazık ki ben şu anda ehli imanda bu musibetin Allah'a yaklaşma vesilesini çok az görüyorum en azından beni dinleyen kardeşlerim olarak ne olur sahip çıkın değerlerinize hanelerinize evlerinize şu günleri bir nadas mevsimi olarak değerlendirin Allah bizleri tıktı evlere tamam şu anda biz bir nadas mevsimindeyiz biraz bekletelim mesafe dedik ya bazı şeylere bir mesafe koyalım belki daha gürbüz çıkacak bu işin arkasından belki daha farklı bir biçimde bu bahçelerde çiçekler açmaya başlayacak ama o ana kadar hiçbir şekilde ne heyecanımızdan ne imanımızdan ne dinimize hizmet noktasındaki gayretimizden asla taviz vermeden bu işi devam ettirelim Allah nereye götürecekse bu işi götürecek yine kader ağlarını örecek biz o örülen kader ağlarında bize yakışan kametin sahip olmuş olalım. Allah bundan bizleri ayırmasın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha